يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منه رجالا كثيرا ونساء وتقو الله الذي تسئلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 Vücuda biraz yağ koyun. Bu da vücudunuzun daha sağlıklı ve sağlar. Bu da vücudunuzun daha sağlıklı olmasını sağlar. Bu da vücudunuzun daha sağlıklı olmasını sağlar. Bu da vücudunuzun daha sağlıklı olmasını sağlar. Bu da Bugünkü e, isimlerimiz üç tane olacak inşallah. As-Samet, El-Hadi ve El-Vehhab isimleri. Evet, birincisimiz Allah Azze ve Celle'nin As-Samet ismi. Evet. Kardeşlerim bu isim Allah Azze ve Celle'nin as ismi Kur'an-ı Kerim'de İhlas suresinde geçiyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki قُلْ Allahu اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ السَّمَتْ لَمْ يَلِتْ وَلَمْ يُولَتْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَنْ Bu sure ile alakalı biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu surenin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 Yani burada gelen Samet ismi Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselamın hadisinde de belirttiği gibi Kur'an'ın üçte birine denk gelen İhlas suresinde "Qulhu wa Allahu ahd Allahu as-Samet" e, su İclas suresinde geçmektedir. Demek ki as-Samet Allah Azze ve Celle'nin güzel isimlerinden bir tanesidir. Kardeşlerim Samet kelimesi as-Samet ismi Allah Azze ve Celle'nin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 Biraz önce açıklandığı gibi birçok manayı içine alan geniş bir e, isimdir. i̇bn Kayyim Kayyem Rahimullah konuyla alakalı diyor ki daha önce dediğimiz gibi Esmaül ül dersimizde i̇bn Kayyim Rahimullah'dan çokça istifade edeceğimiz bir alem kendisi. Allah kendisine rahmet etsin. i̇bn Kayyim Kayyem Rahimullah As-Samet ismiyle Allah Azze ve samet ismiyle e, diyor ki As-Samet ismi e, hükmünde tam olan Seyyid yani efendi manasına gelmektedir diyor. Bu yüzden Arap kendi ileri gelenlerine Samet ismini verirler. Çünkü diyor bu kendisinde birçok e, ham dedilen e, övülen birçok sıfatı kendisinde aldığı için Araplar kendi eşraflarına ileri gelenlerine Samet ismini vermişlerdir diyor. Ve Samet ismi Allah Azze ve Celle'nin baktığımız zaman korkuda ve rabette istekte bütün kalpler ona yönelir. Bu da nedir? Allah azze ve celle'deki birçok hayırı içeren sıfatından çokluğundan dolayıdır. Gerçekten. Hadi, devam ediyor. Hayır devam et. Evet devam ediyorum. Siyorta mı? Atmış? Ve hamd edilmesi gereken, övülen birçok sıfatı bu içermektedir. Samet ismi biraz önce dediğimiz gibi, bunun içindeki selef e, alimlerinin çoğu ki bunlardan bir tanesi Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma, bu Samet ismiyle alakalı, Allah Azze ve Celle'nin As-Samet ismiyle alakalı hükmünde tam olan ilminde,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 Allah Azze ve Celle bütün bu özelliklerin birleşmesiyle birleşmesiyle Allah Azze ve Celle'ye haz özel bir e, isimdir. Bu çünkü bütün güzel isimler, bütün yüce sıfatlar sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'ye aittir. لَيْسَ كَمِثْلِهِ şeyun, وَهُوَ السَّمِيعُ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 Allah azze ve celle'nin Neml suresi 62. ayeti kerimesinde buyurduğu gibi emmen yucibul muptarra izadehu insan diyor dara düştüğü zaman kimden ister ve yine ve yekşifu su'e o kötülükleri gideren kimdir ve yecealukum hulefâ'ul sizi yeryüzünün halifesi kılacak olan kim ilahumme <gülüyor> Allah Allah'la birlikte başka bir ilah mı var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 Hadi kelimesi. Bu isim kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin el Hadi ismi Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçiyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle had suresi 54. ayete kerimesinde o innallah el Hadi ila siratul mustaqim. Allah Azze ve Celle iman edenleri dost doğru yola iletendir diyor Allah Azze ve Celle ve yine Furkan suresi 31. ayeti kelimesinde vakfe birabik hediyen ve nasira yol gösterici, hidayet edici ve yardım edici olarak Allah Rabbin sana yeter diyor Allah Azze ve Celle Furkan suresi 31. ayeti kerimesinde. El-Hadi ismi Allah Azze ve Celle'nin El-Hadi ismi kullarını doğru yola ileten, onları doğru gö yolu gösteren ve her türlü dünya ve ahiret işleriyle alakalı saadetlerine delalet eden gösteren nedir? bir isimdir ve o Allah Azze ve Celle dostlarını itaat edenleri ve ne yapan doğru yola hidayet edendir ve yine bütün mahlukatın hayvanın diğer mahlukatların ve kendilerine zarar veren şeyleri gösterendir Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle bütün mahlukatı yaratmış ve onlara yol göstermiş, hidayet etmiştir. Diyor ki A'la suresi 2 ve 3. ayeti kerimesinde اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذ۪ي Allah Azze ve Celle yaratıp en güzel şekilde yaratmış ve onlara takdir etmiş ve yol göstermiştir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Demek ki Burada genel maslahatları olan her şeyi Allah azze ve celle onlara ne yapmıştır? göstermiştir ve yarattığı her şeyi yaratılan şeyleri onlara kolay kılmıştır ve onlara hidayet beyanını sunmuştur, söylemiştir ve insanlara peygamberler indirmiş, kitaplar indirmiş, peygamberler göndermiştir, hükümler, şeriatlar koymuştur, helaller, haramlar koymuş, dini ve onların gereklerini gerektiği şekilde açıklamış ve insanlara kendisine rızasına Kavuşturacak, iletecek her türlü yolu açıklamıştır Allah Azze ve Celle. Mümin kullarını hidayete erdirmiş, onları cennetlere giden yolları açık bir şekilde açıklamış sebeplerini söylemiştir Allah Azze ve Celle. Şimdi kardeşlerim hidayet çeşitlerine baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin ismi Elhadi ile alakalı birincisi bununla alakalı konulara baktığımız zaman birincisi genel hidayettir ki bu da her e, kulun her nefsin kendi maslahatlarını yaşantılarını giderecek şekilde Allah Azze ve Celle onlara yol göstermiştir, hidayet etmiştir. Bu da nedir? hayvanlarla alakalı, kuşlarla alakalı ve her şeyle alakalı ne yapmıştır? Onların yaşamlarını sağlayacak yol göstermiştir Allah subhanahu ve teala. Mesela bir hayvan kendi çocuğunu dünyaya getirdiği zaman ne yapar? O yavru hemen annesini tanır ve hemen annesine gider. Ve bir yerde birleştikleri zaman asla ve asla ne yapmaz? Hayvan başka bir anneye koşmaz. Direkt kendi annesine koşar ve direkt onu emmeye gider. Ve yine arılara baktığımız zaman kilometrelerce yuvasından çıkar, kilometrelerce yol alır, dağlarda, çiçeklerde dolaşır. Yine kendi evine ya da insanların yaptığı o kovaya ne yapar? Muhakkak geri döner ve asla ve asla yolunu kaybetmez. Ona yolunu gösteren kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Ve yine o karınca yuvasından çıkar ve o rızkını temin ettiğinde veya taşıyacak, yiyecek bir şey bulduğunda yine dağları, taşları, ovaları aşarak yüksekleri, tepeleri yine hiç yolunu kaybetmeden ne yapar? Kendi yuvasına geri döner. İşte bütün bunlar nedir? Allah Azze ve Celle'nin genel hidayetiyle alakalıdır. Ne o arı kilometrelerce uzaklığa gidip yolunu kaybeder ne de o karınca nereye giderse gitsin yolunu yuvasını kaybeder. Hemen tekrar ne yaparlar? Kendi yuvalarına geri dönerler. İşte bütün bunlar nedir? Allah Azze ve Celle'nin bu genel hidayetiyle alakalı, yani El-Hadi ismiyle alakalı genel manadır. Diyor ki Allah Azze ve Celle, وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا تَائِرٍ bi بِجَنَاهَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ <gülüyor> ne kadar yeryüzünde dolaşan hayvan varsa veya iki kanadıyla uçan kuş varsa hepsi de sizin gibi birer nedir ümmettir diyor Allah azze ve celle. şey. <gülüyor> Biz kitapta hiçbir eksik bırakmadık. Summe <gülüyor> ila Sonra Rabbinize toplanacaksınız, döndürüleceksiniz. Ve'l-lezine <gülüyor> kezzabu summun ve bizim ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklarda sağır ve dilsizlerdir men yeşe yudlilhu <Sessizlik> ve ala Allah kimi dilerse saptırır kimi de dilerse ne yapar onu dost doğru yola hidayet ettirir diyor Allah azze ve celle. Bu nedir kardeşlerim hidayet dediğimiz genel hidayet ve hayvanlara ve diğer bütün canlılara yaşamlarını kolaylaştıracak, yaşamlarını sağlayacak yol göstermektedir Allah Azze ve Celle. İşte bir hayvanın kendi annesini tanıması gibi bir arının kovadan uçup tekrar dönmesi gibi ve kırancanın tekrar dönüp e, erzağını alıp geri yuvasına dönmesi gibi hepsi de Allah Azze ve Celle'nin hidayeti yani ona yol göstermesi. İkinci beyan Allah Azze ve Celle'nin El-Hadi ismi ise Hücceti ikame etmesi. Bununla alakalı hidayeti. Çünkü Allah Azze ve Celle hiçbir topluluğa hüccet ikame etmeden, doğru yolun ne olduğunu göstermeden asla ve asla ne yapmaz? Azap etmez Allah Subhanahu ve Teala. Bu da nedir? İnsanlara, mükelleflere yolu, doğru yolu göstermesi, irşad etmesiyle alakalı hidayetidir Allah Azze ve Celle'nin. Diyor ki, An, "Takula, nefsün, ya hısırta, alema fi jenbi ve Diyor ki Allah Azze ve Celle, Rabbinizi itaat edin, ona tövbe edin, hatta yarın kıyamet günü Allah'ın huzurunda, vay başıma gelene, vay bu halime, keşke nedir ee, Allah'ın yanında yaptıklarından pişman olur ve vay bana. Ben ona iman etmedim, peygambere iman etmedim ve onlarla alay ettim, müminlerle alay ettim. اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ دَان۪ي لَكُنْتُ مِنَ Veya da şöyle demesin, eğer bana Allah hidayet etseydi muhakkak müttakilerden olurdum demesin. Çünkü Allah Azze ve Celle ona daha dünyadayken e rehberlik e etmiş, yani ona doğru yolu göstermiş, o ise ne yapmış? Müminlerle ve Resulü aleyhissalatu vesselam ile alay etmiş. Ama Allah hücceti ikame etmiş. Ve ne diyor ki Allah Azze ve Celle salihin kavmi Semud'a da doğru yolu göstermiş. Ama onlar hidayet yerine körlüğü, amalığı seçmişlerdir diyor Allah Azze ve Celle. Onlara da peygamberler göndermiş, peygamber göndermiş, tebliğ etmiş ama onlar ne yapmamışlar? Hidayet yerine kör olmayı yani batılı küfrü tercih etmişlerdir. Beni diyor ki Allah Azze ve Celle onlara risaletin tebliğ edilmesiyle alakalı Tevbe Suresi 115. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ Allah Azze ve Celle bir kavme hidayet ettikten sonra ve bir kavmi ne yapacak? E, sapıklığa iletecek değildir. Yani onlara e, risaleti tebliğ ettikten sonra ve eğer onlar da ona hidayet etmezlerse onun sebebi olarak ne yapar? Allah Azze ve Celle onlara Azap eder çünkü onlar hidayeti kabul etmemişlerdir. Allah Azze ve Celle onlara hüccet ikame etmiş ama buna rağmen onlar hidayeti kabul etmemişlerdir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin El-Hadi ismiyle alakalı yani hücceti ikame etmiştir Allah Azze ve Celle. Üçüncü hidayet ise Allah Azze ve Celle'nin müminlere o mümin kullarına ee, başarılı kılması, onlara ilham etmesi, hakkı ve Allah azze ve Celle'nin rızasını kabul etmeye dair gönülleri açmasıyla alakalı hidayettir. Allah diyor ki azze ve Celle men yehdillahu fehu'l muhted. Kim Allah kime hidayet ederse o muhakkak ki hidayete ermiştir diyor Allah azze ve Celle ne Fe feinnallaha yudillu men yasha ve yehti men yasha. Allah dilediğini saptırır dilediğine de hidayet verir. Bu da tevfik hidayetidir. Neyse aleyke hudahum velakin Allah yehti men Sen onlara hidayet edemezsin. Fakat Allah dilediğine hidayet eder. Yani senin onlara hidayet etmen, doğru yola e, tevfik etmen veya gönüllerini hakka açman sana düşen görev değildir. Fakat Allah dilediğine hidayet verir diyor Allah azze ve celle Bakara suresi 2, 272. ayeti kenmesinde. Ve yine diyor ki Allah azze ve celle nefsin huda. Le'atine nefsin huda. Eğer biz dileseydik bir her nefse ne yapardık? Hidayet ederdik diyor Allah azze ve celle. Evet kardeşlerim. Demek ki Allah azze ve celle e, Sıbhanahu ve Teala bütün kullarına dost doğru yola her gün beş vakit namazda dost doğru yola bizi erdirmesi için dua etmemizi emrediyor Allah Sıbhanahu ve Teala. Nitekim e, sünnette. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan gelen rivayetlerde hidayet, sebat, salah ve tevfik istemeye dair birçok hadisler gelmiştir, birçok dua gelmiştir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den ve yine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın çokça yaptığı dualardan bir tanesi ya muqallibal kulub, sabbit qalbi ala dinik ve ala ey kalpleri evirip çeviren Rabbim benim kalbimi dininde sabit kıl. Ve yine İhlas Suresinde ihtinaf sıratı bizi dost yoluyla ilet diyerek her namazımızda ne yapıyoruz? Biz Allah Azze ve Celle'den dost doğru yola hidayet etmesini ve bir yerde ayaklarımızı sabit kılmasını istiyoruz. İstiyoruz. Allah Subhanahu ve Taala'dan men yeshi ve men yeşe Allah kimi dilerse saptırır, kimi dilerse de onu dost doğru yolda Kaim kılar diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki bizim de beş vakit namazımızda dua ettiğimiz gibi dualarımızda normal Allah Resulü Selam'dan gelen dualarda olduğu gibi hidayet, ayaklarımızı sabit kılma, dost doğru olma ve kalplerimizin ıslahı için sürekli Allah Azze ve Celle'ye dua etmemiz gerekir. Bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi اِنَّمَا bil بِالْخَوَاتِيمِ Ameller ancak sonlarına göredir diyor. Mısırlı bir alim diyor ki, biliyorsunuz Mısır'da kardeşlerim resmi Yahudi e, Hristiyanlar da vardır. Yani halkın bir kısmı resmi Hristiyandır. Kendileri e, bir hastayı ziyarete gidiyorlar ve aynı odada başka bir hasta tam ölüm sekaratı içerisinde bunu olduğunu görünce hemen diyorlar ki gel la ilahe illallah Muhammedun Resulullah de adam da tutuyor la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor ve vefat ediyor canı verir. Ve daha sonra öğrenilir ki o ölen adam Hristiyan bir adammış ama Allah Azze ve Celle son nefesinde ona şehadeti nasip ediyor. Ne kadar nice insanlar var, nice Müslüman gibi yaşayıp da son nefesinde İslam'ı şehadeti söyleyemeyen nice insanlar var. Allah da ona orada hidayet etmiş inşallah. O yüzden kardeşlerim sürekli Allah Azze ve Celle'den hidayet isteyelim, ayaklarımızı sabit kılmamızı isteyelim, iman üzere yaşamayı ve yine iman üzere ölmeyi dileyelim. Bunun adı Hüsnü'l-Hatime'dir kardeşlerim. Güzel sonuçtur. Allah bizi son nefesimizde de şehadetle, imanla canımızı almayı nasip eylesin. Kardeşlerim dördüncü hidayet. Allah Azze ve Celle'nin insanları kıyamet günü cennete ya da cehenneme Sokmasıyla alakalıdır ki cennete sokmasıyla, hidayetiyle alakalı Allah Azze ve Celle bütün o cennetlikleri cennete koyduğu zaman ve o nimetler içerisine girdirdiği zaman derler ki Elhamdülillahi lezî hedâna lihâve ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en Allah. Buraya bizi diyor, buraya girdirmekle bize hidayet eden, lütufta bulunan Allah'a, Hamdolsun. <gülüyor> Eğer Allah'ın hidayeti olmasaydı biz ne yapamazdık? Bu cennete giremezdik. Bunlar kimin sözü? Cennete girdirdiği o cennet ehlinin sözü. Eğer Allah bize hidayet etmeseydi, buraya girdirmeseydi biz ne yapamazdık? Buraya giremezdik. Allah Azze ve Celle'nin cehenneme koymasıyla alakalı da diyor ki اَحْشُرُ الَّذ۪ينَ ve وَاَزْوَاجُهُمْ o mekânı yabudu. Onları hanımlarını ve Allah'tan başka mekânı yabudu ne min donillah? Allah'tan başka taptıklarında ne yapın? Cehenneme götürün der Allah Azze ve Celle. Fehduhum ila asrât el cehim ve onları ne yapın? Cehenneme cehenneme gidecek yola iletin diyor Allah Azze ve Celle. Bu da hidayet. Ama nereye hidayet? Cehenneme ateşe hidayet. Yani hidayet dediğimiz zaman sadece kısır bir kelime değil kardeşlerim. Evet, demek ki kardeşlerim bir Müslüman bu yüce kelimeyi manasını düşündüğün zaman, içeriği içeri olan, e, içeriğini e, düşündüğü zaman demek ki dünyavi ve ahireührevi olan dineyle her şeyde demek ki hidayete erdiren, doğru yola ileten sadece ve sadece nedir? Allah Azze ve Celle'dir. Ve bununla da doğru yoldan sapmaktan, saptırılmaktan da Allah Azze ve Celle'ye ne yapması? Sığınması ve sürekli ondan hidayet istemesi gerekir. Bugünkü üçüncü ismimiz El-Vehhab kelimesi. ismi Allah Azze ve Celle Vehhab'dır. Kur'an-ı Kerim'de Üç yerde zikrediyor Allah azze ve celle el wahhab ismini. <gülüyor> Birincisi Alimran i Suresi 8. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah azze ve celle: la kulubana Ey Rabbimiz, bizleri hidayet ettikten sonra kalplerimizi saptırma ve bize katından rahmet bağışla. Çünkü sen Vahhab olansın. Ee, saat suresi 9. ayeti kerimesinde Allah diyor ki اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةَ رَبِّكَ الْعَز۪يزِ الْوَحَّابِ Yoksa diyor aziz ve vahhab olan Rabbinin rahmetinden onların katında hazineleri mi var diyor. Ve yine e, Allah Azze ve Celle Nebisi Süleyman Aleyhisselam'ın duası ile alakalı diyor ki Kale <gülüyor> رَبِّ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِي أَحَدٍ مِنْ بَعْدٍ Ya Rabbim beni bağışla ve bana öyle bir mülk ver ki benden sonra kimseye böyle bir mülk nasip olmasın. اِنَّكَ entel vahab. Çünkü sen vahab olansın. Vahhab kelimesi kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden. El-Vahhab kelimesi çokça veren manasına gelen, çokça cömert olan manasına geliyor Allah Azze ve Celle'nin. Çünkü Allah Azze ve Celle vahaptır, Çokça verendir, çokça bahşedendir Allah Azze ve Celle. Demek ki fazlıyla, keremiyle kullarına çokça verendir. Onlara nimetiyle çokça yardım edendir ve çokça nimetler verendir Allah Azze ve Celle. Her şeyin, bütün göklerin ve yerin e, mülkü Yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Onun mülkündedir. Allah dilediğine mülkünü verendir. Daha sonra eğer Allah bir şey dilerse o olur, dilemezse o olmaz. Bir şeyin olmasını dilediği zaman da ona ol der, o da onu verir. Allah dilediğine verir. Dilediğine vermez, Dilediğinden, ver, dilediğine mani olur. Allah'ın verdiğine mani olacak... Mani olduğuna da verecek hiç kimse yoktur. Mülk Allah Azze ve Celle'ye aittir. O dilediğini dilediği şekilde bağışlayandır. Çünkü o El Vahhab'dır. Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle bağışlamasıyla yani çokça vermesiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de birçok şey zikredir Allah Subhanehu ve Teala. Yani bunu da işte peygamberlerine ve e, salih kullarına hep Allah Azze ve Celle'nin o Vahhab ismiyle isteyip hep ondan e, bahşettiği kullarıdır. Allah Azze ve Celle rahmetiyle alakalı ve rahmet ettiği e, vermesiyle alakalı ve bununla da hem dünya ve hem de ahiret saadetine ulaşan kullarından bahseder. Allah onlara rahmet bahşetmiştir Subhanahu ve Teala. Diyor ki, وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا Onlara rahmetimizden bahsettik diyor Allah Azze ve Celle. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ Ve onları güzel bir şekilde hatırlanmalarını, anılmalarını sağladık diyor Allah Azze ve Celle Meryem suresi 50. ayet-i Ve ne diyor ki, وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُونَ Nebiye. Ona diyor biz rahmetimizden verdik ve onu kardeşi Harun'u nebi kıldık diyor Allah Azze ve Celle. Ve ne diyor ki? Rabbena la tuzih kulubena ba'de idh hedeytena. Ya Rabbi bizi hidayet ettikten sonra kalplerimizi saptırma. Ve heblena milledunke rahme bize katından rahmet bağışla. İnneke entel vahhab. Çünkü vahab olan çokça veren ancak ve ancak sensin. Bu da neyle? Hep Allah azze ve celle'nin o rahmet bahşetmesiyle alakalı. Em indihum khazainu rahmeti rabbikal azizil vehab yoksa onların aziz olan ve çokça veren, vahhab olan Rabbinin rahmetinin hazinelerinden mi var onların yanında diyor Allah azze ve celle. Ve yine Allah azze ve celle'nin bahşettiği, vahhab ismiyle bahşettiği şeylerden bir tanesi de hüküm ve mülktür. Allah'ın bahşettiği, Allah'ın Vahhab ismiyle verdiği. Diyor ki Allah Azze ve Celle şuara suresi 21. ayeti kerimesinde Musa Aleyhisselam'dan bahsederken diyor ki Rabbim bana hüküm verdi ve beni peygamberlerden kıldı diyor Allah Azze ve Celle. Şuara suresi 21. Ve yine diyor ki İbrahim Aleyhisselam ile alakalı Rabbi Rabbi hebli hukmen ve halikni bis salihin. Allahum bana hüküm ver ve beni salihler arasına kat. Ve şu Ara Suresi 83'ünde 3. ayet-i kerimesinde ve yine eee Sad Suresi 35. ayet-i kerimesinde ve hebli mulken la yenbaghi li ahadin min ba'di inneke entel bahsederken de diyor ki vehbli la li min bana mülk ver bana mülk bahşet benden sonra kimseye bu verilmesin inneke çünkü vahab olan çokça veren çokça bahşeden sensin. Allah azze ve celle ve yine kuluna bahşettiği şeylerden bir tanesi de saliha bir eş ve Güzel bir zürriyettir Allah'ın bahşettiği o Vahhab ismiyle verdiği şeylerden bir tanesi. Diyor ki Sat Suresi 43. ayet-i kerimesinde Eyüp Aleyhisselam'ın alakalı Bu vebna lahu ehlehu ve misluun ma'hum rahmeten minna. Ona diyor katımızdan bahşettik kendisine ve ailesine ve onunla birlikte katımızdan bir rahmet verdik diyor Allah azze ve celle. Ve yine diyor ki velideyn yekuluna Rabbena hablana min azwajina ve zurriyyatina qurrata a'yunin ve c'alna lilmuttaqina imama. Demek ki diyor onlar ey Rabbimiz bizi e, hanımlarımızdan ve zürriyetlerimizden ne yap göz aydınlığı olacak bir nesil ver. Bize bunu bahşet ve c'alna lilmuttaqina imama ve bize de diyor imtakiilere iman kıl. Ve habna lehu ishaqa ve yaqubna nafileten ve İbrahim Aleyhisselam'la alakalı biz ona İshak'ı ve Yakup'u verdik. Hepsi de salih kimselerdi. Bunlar hep neyle alakalı? Allah azze ve celal'in vehab ismiyle alakalı şeylerdir kardeşlerim. Ve habna li Davud ve Süleyman <gülüyor> ni'mal abdu Al, ve biz diyor Davud'a Süleyman'ı verdik. O ne güzel bir kuldu. Allah'a çok yönelen birisiydi. Ve hepsi de hibeyle ile yani Vahhab ismiyle alakalı şeyler ve birçok şeyler Allah Azze ve Celle'nin bağışlaması çok çeşitlidir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bu kainatın sahibidir. Her şeyin tasarrufu Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Lillahi mulku semavati vel art göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Yahluku ma yaşa o dilediğini yaratandır. Yehabu limen yaşa inâthen ve yahbu limen yaşa'u Allah dilediğine kız çocuğu bahşeder, dilediğine de erkek çocuğu bahşeder. Ve yine diyor ki, av yüzüvüjühum ve inatı. Dilediğini erkek ve ço kız çocukları bahşeder ve yaşa u akıymen. Allah dilediğini de kısır kılar diyor. Innehu alimun kadir, muhakkak ki Allah bilendir, her şeye gücü yetendir. Demek ki kardeşlerim, insanların çocuk edinmesi ve onların ıslah olması tamamen Allah Azze ve Celle'nin bahşettiği lütfuyla alakalı şeylerdir. Ve Allah Azze ve Celle'nin bir nedir? ikramıdır Subhanahu ve Teala'nın. Ve demek ki bütün tasarruf haklı, hakkı, yönetme hakkı hiçbir ortağı olmayan Allah Azze ve Celle'ye aittir. Önce ve sonra bütün emir, emretme Allah Subhanahu ve Teala'ya aittir. O dilediğine verir, dilediğine vermez, dilediği olur, dile dilemediği olmaz. Allah dilediğine verir, dilediğinden vermez... Onun verdiğini engelleyecek, engellediğine de verecek hiç kimse yoktur. Allah dilediğine çocuk verir, dilediğine vermez. O her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir Allah subhanahu ve teala. Diyor ki Allah, Allah azze ve celle dilediğine, Erkek çocuk olmaksızın sadece kız çocuğu bahşeder bu habismiyle. Ve yehabu limen yasha'u zukur ve dilediğine Allah kız çocuğu vermez sadece erkek çocuğu verir. Ev yuzuhum zukranun inata ve dilediğine de hem kız hem de çocuk erkek çocuğu bahşeder Allah azze ve celle. Ve yecalu men Dilediği kimse için de Allah onu ne yapar? Kısır kılar. Yani hiçbir çocuk Bahşetmez, vermez buyuruyor Allah Azze ve Celle. Demek ki burada e, evli çiftlerin durumuyla alakalı dört tane kısım Allah kimisine sadece kızlar verir, kimisine sadece oğlan çocukları verir, kimisine hem oğlan hem kız çocukları verir, kimisini de kısır yapar. Hiçbir nesil ondan halk etmez buyuruyor Allah Azze ve Celle kitabı keriminde. E, Demek ki kardeşlerim Allah'a Azze ve Celle'nin verdiği çocuk ve onun salahı ıslah olması hep Allah Azze ve Celle'ye vahab olan Allah subhanahu ve Teala'ya hamd edilmesi gereken meselelerden bir tanesidir. Diyor ki Allah Azze ve Celle İbrahim Suresi 39. ayeti kerimesinde Elhamdülillahillezî vehebelî alel-kiber-i İsmail ve İshâq. İnne Rabbi le du'a. Bu büyük yaşıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı bahşeden Allah'a hamdolsun. Demek ki bu çocuk rızıklandırılması hamdedilmesi gereken bir şeydir ki inna rabbi le du'a, Rabbim dualara icabet edendir. Demek ki hamd etmenin kendisi aslında hamde ihtiyaç duyan bir şeydir. Eğer bir insan yaptığı kendisine verilen bir şeyden dolayı hamd edebiliyorsa bu da hamd etmeyi gerektiren bir şeydir. Çünkü hamd Allah Azze ve Celle'nin verdiği en büyük nimetlerden bir tanesidir. Eğer bu verilen nimetleri kendisinden değil Allah'tan bilir ve Allah'ıma hamd olsun beni rızıklandıran, bana evlat veren, bana mal veren e, Rabbime, Hamdü senalar olsun diyebiliyorsan bu söz bile hamdını gerektiren bir şeydir kardeşlerim. Allah azze ve Celle onun verdiği her şeyde hamd etmeyi, elhamdülillah demeyi bilmesi demeyi bilen kullarından eylesin. Çünkü her şey onun elindedir. O bir şey ol dedi olmasını istedi mi olur. Onun verdiğini engelleyecek, engellediğini de verecek hiçbir şey yoktur. Allah Azze ve Celle bizlere neslimize hayırlı rızıklar versin. Bizleri hidayet üzere sabit kılsın. Gerektiği gibi hamd eden kullarından eylesin. Allahümme amin. Evet, Bu dersimizde Allah Azze ve Celle'nin 3 tane ismini almaya çalıştık kardeşlerim. Assamet, El-Hadi ve El-Vehhab isimleri. İnşallah Rabbim gerektiği gibi anlayıp gerektiği gibi ezberleyen ve bunlarla amel eden kullarından eylesin. Ee, sanırım bununla birlikte e, 20-25 tane falan oldu galiba. İnşallah 25 kadar oldu. Önümüzdeki ders sayarız inşallah. Tamam. Allah 99 taneyi sayana inşallah hac nasip etsin. <gülüyor> Amin. Evet Allah hepimize hayır versin. Hakkak, bilip hakk'a tabi olan, batılı, batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eylesin. Bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver. E, bizi cehennem azabından koru. Rahmetinle, merhametinle cennetine girdiğin kullarından eyle. <gülüyor> bizi ve neslimizi namazı kılan, nezekatı veren kullarından eyle. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, eşhadu an la ilaha illa ente, esteğfiruke ve etûbü ileyk. Ve akhiru du'wana en rabbil alamin.